Editör Seval Şahin Fatma Erkman Akerson anlatıyor. Saatleri ayarlama imgesi nereden geliyor? Hoş geldiniz. Ben bugün Ahmet Tanpınar'ın ünlü romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden söz edeceğim. Daha doğrusu bu romanın arka planı üzerinde bir tahmin yürüteceğim. Yorum yapmayacağım. Zaten pek çok yorum yapılmış, yalnızca bir tahminimden söz edeceğim. Saatleri ayarlama imgesinin nereden kaynaklanmış olabileceği hakkında bir tahmin yalnızca. Saatleri ayarlama enstitüsü temelde Doğu Batı kültür eksenindeki karşıtlıktan yola çıkar. Yorumcuların çoğu da bu görüştedir. Bu temel karşıtlık romanda farklı alt eksenlerdeki karşıtlıklarla da pekiştirilmiştir. Bu alt eksenlerin birinde alafranga saatin kullanımıyla alaturka saat arasındaki karşıtlık yer alır. Ancak alaturka saat kendini biraz örtük olarak hissettirir. Saatleri ayarlama enstitüsünün görevi batının simgesi olarak seçilen alafranga saatin ayarlanmasıdır. Bu ayarlama aslında lüzumsuz bir iştir. Alafranga saat zaten kendiliğinden çok düzenli bir işleyişe sahiptir. Düzen fikri, özen isteyen batı kökenli bir yaklaşımdır. Enstitü bu düzenleme işini aşırı abartır. Bu eksende batıdan gelen düzenlilik ve organizasyon fikriyle bu yaklaşımın yüzeysel olarak anlaşılması sonucu meydana çıkan bir aşırı bürokrasi ortamı karşı karşıya gelir. Kısacası romanda farklı eksenler üzerinde karşıtlıklar kurulur. Doğu-batı karşıtlığı, batının düzen fikrinin uygulamada saçma bir düzleme indirgenmesi ve bu karşıtlığın saatlerle simgelenmesi gibi. Tabii başka karşıtlık eksenleri de vardır. Ben bunların üzerinde durmayacağım. Biraz önce de belirttiğim gibi amacım doğrudan doğruya romanı yorumlamak değil. Alaturka saatle ve saat arasındaki fark nedir? Şimdi biraz bu konuyu açmak istiyorum. Alaturka ya da grubi ya da Ezani denen saate göre akşam güneş battığında saat 12'dir. Tüm yerleşim merkezlerinde saat akşam ezanına göre ayarlanır. Dolayısıyla birbirlerine yakın yerler arasında bile saat farkı vardır. Ayrıca biliyorsunuz güneşin batışı her gün 1-2 dakikalık bir farkla gerçekleşir. Yani gün içinde bir saatin tam bir saat olarak geçebilmesi için saatlerinde her akşam bu 1-2 dakikalık kayma yüzünden yeniden ayarlanması gerekir. Alafranga ya da vasati denen saat ise güneşin batış anından bağımsız olarak hep aynı ritimle ilerler. Şu da var ki Alafranga saatin şimdiki gibi dünya genelinde bir düzene kavuşması batıda da oldukça yenidir. Orada da uzun yıllar her kentin, kasabanın, köyün kendi saat ayarı var ola gelmiştir. Saatlerin dünya çapında birbirine ayarlanması yani Greenwich saatinin merkeze alınması ancak 1800'lerin sonuna doğru ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde saat dilimleri fikrinin kabul edilmesinin ilk adımları 1884'te Washington'da toplanan bir kongrede kabul edilmiş ve dünya saati 24 eşit boylama göre ayarlanmaya başlanmıştır. Tabi henüz her yerde değil. Bu kongreye yalnızca 25 ülke katılmış ve karar bir oy farklı alınmış. Bu kongrede Osmanlı yoktur. Peki böyle bir uygulamaya neden gerek duyuldu? Tabii ki trenler yüzünden. 1825'te İngiltere'de ilk yolcu treni işlemeye başlar ve bu ulaşım tarzı hızla tüm dünyaya yayılır. Osmanlı'da da ilk hat İzmir-Aydın arasında 1860'ta açılır. Tren hatları geliştikçe Uluslararası hatlar ortaya çıktıkça ve özellikle de aktarma olgusu başlayınca böyle birbirinden ayrık saat sistemlerine dayanarak tarife yapmak neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Dolayısıyla istasyonlar arasındaki saat farklarının önceden bilinen öngörülebilir bir düzene sokulması ihtiyacı doğmuştur. İşte 1884'te Washington'da toplanan kongre bu karışıklığı giderme amacıyla dünya çapında genel bir düzenleme kurmak istemiştir. Daha sonra 1913'te Paris'te bu amaçla daha geniş çaplı bir kongre toplanır. Bu kongre Uluslararası Saat Bürosu, Büro Internasyonel Düler tarafından düzenlenir. Osmanlı da bu kongreye katılır ve bu yeni saat düzenini yani alafranga saati kabul eder. Burada da baskı gene tren şirketlerinden gelir. Rum diferleri şirketi zaten 1912'den başlayarak bu yeni saati uygulamaya koymuş, tarifeleri buna göre yapmaya başlamıştır. Orduda da 1912'den itibaren yeni saat geçerli olmuştur. 1913'te Osmanlı'da tüm resmi dairelerde artık alafranga saat kullanılmaktadır ama halk arasında hala alatürka saat yaygındır. İstanbul'da Sirkeci'deki büyük postanenin duvarında o zamanlarda yan yana iki saat asılıdır. Biri alatürka saati öteki de alafranga saati gösterir. 1915'te yani Ahmet Hamdi Tampınar tam 14 yaşındayken İstanbul'da şöyle bir uygulama başlar. Alafranga saatle 12'ye 5 kala Paris'ten Ok Meydanı'ndaki telgrafhaneye saati haber veren bir telgraf gelir. Bu haber kent içi telgraflaşmayla Galata'daki İngiliz Bahriye Hastanesi'ne aktarılır. Ve hemen hastanenin serenine vakit küresi denen bir top çekilir. E, bu küre Avrupa'dan getirilmiştir. Time Ball da diyorlar. hastane de arada yıkılmış yerinde şimdi bir eğitim hastanesi var. Hastanenin serenindeki bu top her yerden, özellikle de limandan ve sirkeci gölünden görülebilir. E, Liman Çünkü limandan kalkacak gemiler de kendilerini alafranga saate göre ayarlar. Küre önceleri Galata Kulesi'ne yerleştirilmiş ancak sonra hastanenin serenine aktarılmış. Oradan daha iyi görülebiliyormuş. Bu vakit küresi öğlen tam 12'de düşürülüyormuş. Küre düştüğü anda saat öğlen 12 demekmiş. Yalnız bazen hatalar oluyormuş o zaman da serene siyah beyaz bir bayrak çekiliyormuş kürenin yeniden çekilmesi için de ertesi gün bekleniyormuş. Tüm Türkiye'de resmen alafranga saatte geçilmesi ise Cumhuriyet'ten sonra 1926'da gerçekleşiyor fakat bu serene top çekme işlemi ara ara devam ediyor hemen bitmiyor 1930'larda hala yapılıyormuş. Ben bu bilgilerin hemen hepsini Feza Güner gün'ün Osmanlı Türkiye'sinde Alatürk'ka saatten Alafranı saate geçiş adlı makalesinden öğrendim Yani bu bir çeşit dipnot şimdi. makale 1996'da yapılan 10. ulusal Astronomik Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuş internette bulabilirsiniz. Başlarken yorum yapmayacağımı yalnızca bir tahmin yürüteceğimi belirtmiştim. İşte benim tahminim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çocukluğunda bu vakit küresi olgusunu mutlaka izlemiş olduğu yolunda. Saatleri ayarlayan bir vakit küresinin varlığını fiilen görmüş olmalı. Çocukluğunda yaşadığı bu süreç belleğinin bir tarafında kalmıştır diye düşünüyorum. Ve karşıtlık eksenini saatlerin ayarlanması üzerinden kurması da bu görsel çocukluk anısından kaynaklanıyor olabilir. Ama bu sadece bir tahmin. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde çıkar çıkmaz okuduğumda 16 yaşındaydım. Kitap çok hoşuma gitmişti. Ahmet Hamdi Bey aile dostumuzdu. Sık sık bize gelirdi. Hatta bana genç nesilden tek okuyucum diye takılırdı. Kitap çıktıktan bir yıl sonra da öldü. Ama benim o zamanlar bu vakit küresi olayından hiç haberim olmadığı için kendisine ne yazık ki şu vakit küresinden etkilenip etkilenmediğini sormamıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.